Değirmenci, oğlu ve eşeği Yaşlı bir değirmenciyle bir de oğlu varmış. ile oğlu birlikte yaşıyorlarmış. Değirmencinin bir de eşeği varmış. ile oğlu eşeği satmaya karar vermişler. Pazarda dinç görünsün de çok para etsin diye eşeği ayaklarından bir sıraya bağlamışlar. Değirmenci sırığın bir ucundan tutmuş, oğlu da öbür ucundan tutmuş. Eşeği askıya alarak pazarın yolunu tutmuşlar. Eşeği sırtlarında taşıyarak giderlerken... Karşılarına bir adam çıkmış. Adam onları görünce gülmeye başlamış. <gülüyor> Üçünüzden hanginiz eşek merak ediyorum doğrusu. Eşek sizi taşıyacağı yerde size eşeği taşıyorsunuz. Demiş. Değirmenci adamın bu sözlerine hak vermiş. Astıkları sırığın üzerinden indirmişler eşeği. Eşeki çoşlanmamış bu işten. Sırıkta taşırmayı çok sevmişmiş çünkü. Üzüntüyle anırmaya başlamış. Değirmenci bu kez oğlunu bindirmiş eşeğe kendisi de onların yan başında yürümeye başlamış. Derken üç köylü çıkmış karşılarına. Köylülerden biri eşeğin üstündeki çocuğu azarlamış. "Çabuk in o eşekten. Aksakallı baban yürürken sen o eşeğe binmeye utanmıyor musun?" der köylünün bu sözlerine hak vermiş. Oğlunu indirip eşeğe kendisi binmiş. Adam eşeğin sırtında, oğluysa arkada yola devam etmişler. Giderlerken üç kız çıkmış karşılarına. Kızlardan biri demiş ki: Adama bakın eşeğin üstüne nasıl da kurulmuş. Oysa zavallı çocuk toparlayarak arkadan geliyor. Yaşlı değirmenci bu sözlere daha hak vermiş. Oğlunu yanına çağırmış eşeğin arkasına onu da bindirmiş. Yeniden yola koyulmuşlar. Babayla oğlu eşeğin üstünde giderlerken karşılarına birkaç adam çıkmış. Adamlardan biri demiş ki... Zavallı eşek bunca yükün altında geberecek. Acımıyor musunuz zavallı Baba Babayla oğul eşekten inmişler. Eşeği önlerine katmışlar. Derken başka bir adam çıkmış karşılarına. Eşeğin keyifli keyifli yürüdüğünü, babayla oğlun da yayan gittiklerini görünce... Aklınız yok mu sizin? Kanter içinde yürüyeceğiniz eşeğe niye binmiyorsunuz? Eşekliğinize doymayın, değil mi? <gülüyor> Değirmenci demiş ki o zaman... Evet, doğru söylüyorsun. Her önüme gelenin sözünü dinlediğim, herkesi hoşnut etmeye çalıştığım için eşem biriyim ben. Bundan böyle kendi bildiğim yoldan şaşmayacağım. Kimsenin sözüne kulak asmayacağım. Değirmenci dediği gibi yapmış. Kimsenin sözüne kulak asmadan yoluna devam etmiş. Çok geçmeden de varacağı yere varmış.